İstanbul'un fethi hadisi sahih mi, değil mi? Muhammed bin Ebi Şeybe Zeyt bin El-Hubad'dan, o Velid bin Mughir'i El-Mu'afiri'den işitmiş. Velid bin Mughir'i Abdullah bin Bişir El-Hasami'den, o da babasından işittiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuş. لَتُفْتَحَنَّ الْقَسْطَانْطَنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ Emiruha." وَلَنِعَمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Kostantiniya İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. İstanbul'un fethini herhangi bir tereddüte yer bırakmayacak kesinlikle bir ifade ve uslup ile haber veren bu hadis, Kütüb-ü Sitte, Buhari Müslim Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, Nesai döneminde hatta öncesinde tasnif edilmiş kaynaklarda yer almaktadır. Bilindiği gibi hadis kitapları ne hicri üçüncü asır mahsulü olan Kütüb-ü Sitte ile başlar ne de onlarla sona erer. Bu çalışmalar onlardan en az bir asır önce başlamış ve iki asır sonraya kadar devam etmiştir. Gütübü Sitte diye bildiğimiz altı önemli hadis kitabında bulunmaması sebebiyle fetih hadisinin olmadığı sanılmamalıdır. Zira usul açısından bir hadisin sıhhati hangi kitapta bulunduğuna bakılarak değil, onu nakleden kişilerin durumlarına bakılarak tayin ve tespit edilir. Sahabe neslinden sadece Bişir el-Ghanevi'nin rivayet ettiği hadisin özellikle tasnif dönemi kaynaklarındaki senedi hemen hemen aynıdır. Senedeki ravilerin ayrı ayrı tetkikinden çıkan sonuç, senedin muttasıl ricalinle güvenilir oldudur. Bilinen bir gerçektir ki, bir hadisin kütüb-i de bulunmaması, onun mutlaka sahih, senedinin başından sonuna kadar sika ravilerin birbirinden rivayet etmesi olmadığı anlamına gelmez. Kütüb-i sitte dışındaki kaynaklarda birçok sahih hadis bulunmaktadır. Fetih hadisi de bunlardan bir tanesidir. Öte yandan, Hadis diye uydurulmuş sözler yani uydurma hadislerle ilgili kitap yazmış alimlerden hiçbiri hadisimiz hakkında uydurmadır dememiştir. Fetih hadisinin kaynakları kronolojik olarak şöyledir. Buhari et Tarihül Kebir'inde, Ahmed İbn Hanbel Müsned'inde, Tebarani el Mucemul Kebir'inde, İbn Kani Mucemul Sahabede Mezzar müsnedinde, ayrıca i̇bn Abdilber el-İsthabında, i̇bn Esir üstül Gâbe'de, i̇bn Hacer el-İsâbe'de, Zehbi, telhisül müstederekte, suyutu el-câmiyus-sagirde hadisini akletmişler. Hakim i̇bn Abdilber, Abdülber, Zehebi ve Suyuti isnadı sahihdir demişlerdir. Hadisin senedi Bişir el-Ganevi, ondan oğlu Abdullah bin Bişir el-Ganevi, ondan öğrencisi el-Velid bin el-Mughire, el-Muafiri, ondan Zeyd bin el-Hubab, ondan Muhammed bin el-Ala rivayet etmişlerdir. Sonuç görüldüğü gibi metnin Resulullah Aleyhisselam ile mevcut yazılı kaynağı arasında beş ravisi vardır. Senedi teşkil eden bu beş raviden her biri zaman içerisinde zincirleme birbirleriyle görüşmüş ve biri diğerine hadis öğretmiştir. Bu durum senedin muttasıl kesiksiz oluşunu ortaya koyar. Ayrıca her ravi bir hadis ravisinden aranan şartlara haiz, güvenilir ve rivayetlerine itimat edilir kimselerdir. Bu da senetteki ravilerin bütünüyle mevsukiyetini ifade eder. Bu iki özelliği haiz bir senetle rivayet edilen metin hadis ilmi yönünden sahih kabul edilir. Sahih hadisi ise Resulullah Aleyhisselam'a ait oluşu yüksek oran kazanmış olan söz demektir. Bu sebepten dolayı Bin yıllık küfür ateşini İlahi Kelimetullah davasıyla yer ile yeksan eden Fatih Sultan Muhammed Han yani Fatih Sultan Mehmet Han ve asil ordusunun bu muazzam zaferini hiçbir fitneci, hiçbir fasık düşünce asla köhne zihniyetlerinin bir ürünü olarak karalayamayacak, lekeleyemeyecek değerlerini düşünemeyecektir. Selam olsun hidayet tabil onlara. Selam olsun Hazreti Adem ile başlayan, Hazreti Muhammed ile kemale eren İslam dininin kelime-i tevhid davasını, ilahi kelametullah davasını, ilahi nizam davasını asırlara, kıtalara, makamlara, mevkilere taşıyan birer Mehmetken Fatih olmanın sevdasını bilenlere. Selam olsun. Hakkı hak görüp tabi olana, batılı batıl görüp uzak duranlara. Selam olsun. Nefs Mekke'sinden günün hicret edenlere. <Sessizlik>